geçince evet, noktamız. Bu okumuş olduğumuz ayet-i kerime 3 efendim. Eee ayet-i kerimede birincisinde şöyle beraber okuyalım. Velen enhum amenu eğer ki Allah'ın istediği şekilde e, iman etmiş olsalardı, vettakva takva ehli olsalardı, takvaya da değer verip uygulamış olsalardı لَمَسُوبَةٌ مِّنْ عَنْدِ اللّٰهِ Allah'tan Allah'ın yanındaki hayır onlar için lütuf ve ihsan sahibi olan Allah onlara hayrı verirdi ve onun onun yanındaki e, hayır onlara yeter olurdu. لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ Bilmiş olsalardı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de e, ehli kitap diye bahsedilen e, grup Yahudi ve Hristiyanlardır. Ve Yahudi ve Hristiyanların yukarıdan beri, önceki derslerde de gördüğümüz gibi anlattığı şey, e, onların Peygamberimiz hakkında kendi kitaplarında hem alametleri bakımda hem de geleceğinin yakın olduğunu bilmeleri bakımında E, kendi kitaplarında bu bilgiye sahibidirler. Ehli kitap, e, kendilerine peygamber gönderilen ve onla, onlara gelen vahiler gerek sahife ve gerekse e, kitap halinde Tevrat, Zebur ve İncil diye özetleyebileceğimiz. Bunlar e, için, bunların ilk inananları tabii ki ehli kitap. Daha sonra gelenler ise onlara itibaren ehli kitap diye. Eee Zebur ta, e, Tevrat Zebur ve İncil şeklinde bildiğimiz. Onlar tabii bunu bir biri diğerinin devamı şeklinde kabul ediyorlar. Artık her ne olursa olsun biz kitap olarak onlara gelen bu kitabın ilk dönemiyle daha sonraki dönemler arasında elbette büyük farklar var. Ehli kitabı eğer ki bu bildikleri hakikati peygamber de geldiğinde aleyhissalatü inanmış olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu diye ayet-i kerime de geçiyor. Evet sevgili kalem soruları daha sonra alayım. Ben e, dersi işledikten sonra son kısmıyla ilgili bir e, sorular inşallah siz yazın ben bakacağım. İnşallah. Ayet-i Kerim'e devam ediyoruz. Ya eyyuhel lezine amenu la tequlu ra'ina ve kulun zurna vesma'u velil kafirine azabun elin Ey iman edenler La tequlu ra'ina İman ettiğini söyledikten sonra yine bu burası da Yahudiler içindir yani sebebini zül birbirini tamamlayıcısı ol tamamlayıcı olması bakımından peygamberimize gelip ra'ina ra'i e, mura'a mura'a kökünde karşılıklı bir diğerini anlayışla idareyle ilgili bir kelimedir. Dolayısıyla biz seni idare edelim. Sen de bizi idare et. E, biz seni bak başımıza bu ee, eendim sorunlu kişi ve işte kabul ediyoruz Si de bizi idare edin şeklinde bir kelime Arap e, Yahudiler bu biraz da alaylı ifade yani saygın saygınlığı olmayan bir kelimedir biraz e, Arabi ifade bedevi ifadede biraz daha böyle kaba bir kelime bu kaba bir kelime bir bir taraftan karşılıklı müfaale babındandır Oysa Burada bir sözleşme, anlaşma söz konusu var ama e, karşıdakine bir saygı yok. Saygınlık ifadesi bu kelimede yok. Biz seni gözetelim, sen de bizi gözet gibi. E, böyle bir kelime ile Allah'ın Resulüne konuşmayın diyor Cenab-ı Hak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine saygısızca bir kelimedir. Yine Yahudiler de bu bazında de alay manası taşıdığı için bundan kaçındırıyor. Ne diyeyim ya? Ve kulun zurna vesma'u Evet. Unzurna Bizi bak, bize bak, bize e, efendim ilgilen e, ve ve bize nazar et manasında saygın bir ifade kullanın diyor ayet-i kerimede Ey iman edenler ra'ina demeyin unzurna deyin söylenenleri dinleyin vesma'u dinleyin işittik isyan ettik değil dinleyin yerine getirin yapın eğer bunun dışında bir davranış sergilerseniz, bilin ki bunun işin sonu kötü, küfre kadar gider. Kafirler için ise velil كَافِر۪ينَ عَضَابٌ اَل۪يمٍ Kafirler için azabı ı elim vardır. Evet, tefsirlerde birçok şeyi burada, buna bağlı Yahudilerin davranışlarıyla ilgili bilgiler görebilirsiniz. Ayrıca yine Ra'ina kelimesini Nisa 46'da da geçtiğini göreceksiniz. Ee, ve böylelikle e, sadece kelimelerle ilgili bir teslimiyetin ötesinde saygı, hürmet ve peygambere karşı takındıkları tavrın çok mühim olduğunu burada görüyoruz. Evet. Evet. ayrıca birçok hadis rivayetleri var. Peygamberimizin ismi geçtiği zaman selavat-ı şerife getirmeyenlerin hakkında yüz üstü sürün, e, burnu üstü, e, yüz üstü sürünsün diye. Bu rivayetler de aynı zamanda bizim için, e, ümmeti olanlar için çok mühim bir ifadedir. Buna da dikkat etmek lazım sevgili kardeşim. Ayet-i kerime devamını okuyalım. Evet, ayet-i kerimenin devamına baktığımızda yine hocamızdan dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet-i baktığımızda, bismillah, مَا يَوَدْ دُلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden de, ehli kitaptan da e, bir kısım küfür edenleri e, şöyle bir istekte bulunduğunu e, söyleyemezsiniz ya da göremezsiniz. Onlar şunu istemezler diyor, neymiş o? En yünezzele aleyküm min, min hayri min rabbiküm. Rabbinizden size hayır gelmesini, inmesini istemezler, sevmezler. Size hep kötülük gez, başınıza bela gez. Ve onlar size böyle bir beklenti, böyle bir beddua diyebileceğimiz bir beklenti vardır onlarda. Ehli kitabın Müslümanlara olan istekleri budur. Müşriklerin Müslümanlara karşı, bedduadan başka bir şey bekleyemezsiniz diyor. Allah'tan size hayırlı iş gelmesini, hayırlı gelmesini, aranızdan peygamberin çıkmasını, Efendim başınıza, aranıza iyi bir insanın liderin geçmesini istemeyeceğini burada bu ayet-i kerimede görüyoruz. Neden? Çünkü haset. Çünkü gerçekten iman, imandan nasip yok. Ama Allah onlara danışacak değildir. Vallahu ihtassu bi rahmeti me yesha dilediğine rahmetiyle muamele etme konusunda Allah lütuf sahibidir ve onlara danışmaz. Allah dilediğini dilediğine verir rahmetini. Rahmetiyle muamele eder. Allah'ın e, hükümranlığındadır bu iş. Onlar her ne kadar isteseler de istemeseler de Allah kime dilerse rahmetini ona verir. Peygamberini o kavimden seçer. Onlar ama budur. Onlar böyle olması Allah'ın kimi seçime seçeceği konusunda asla bir engel teşkil etmez. Bugün edeb bu ayet çok büyük mesaj var. Yani inançlı olan bir toplumun başarması için nasıl bir inancı sahibi olması gerektiğini, gerçek manada başarının böyle bir yüksek motivasyon, ve yüksek bir irade sahibi insanların başaracağını ifade eden bir ayet kelimedir. Vallahu yahtasu bi rahmetihi men yasha. Allah rahmetiyle kime efendim muamele edeceğini, kime ihsas yapacağını, ihsas yapacağını o kendisi bilir. Siz evet beklentiniz Yahudilerden gelmesiydi son peygamberin ve onlara vahyin gelmesiydi. O şartla siz bunu kabul etmiştiniz. Ama Allah'ın iradesini asla kendi tekelinizde bulunduramazsınız. Bu manada ayet-i kerime çok ilginç ve her devre ışık tuttuğu gibi bugün insanlara da efendim, bazı insanlar Allah korusun biraz yüz verdiğin zaman sanki Allah'ın iradesini de kendi tek kendi tekelinde olduğunu düşünür. Kendisinin otorite olmasını ister. Allah'ın iradesi ve Allah'ın Arzusunun tersine de olsa olaylar, efendim, muhakkak onu ille de inadına bunu yaparlar. Oysaki Allah kendi iradesinde kimseyi şerik kabul etmez. Ayet-i Kerime bu manada üzerine çok durulması gereken ayet-i kerimelerden birisidir. Yani mantık olarak şöyle şöyle Allah bunu yapmaz şeklinde yaklaşım tarzları mezhepsizlerin burada en büyük toslaması, tehlike olan bir sözdür. Allah'ın hükümranlığına giren işlerde, onun muradın ne olduğu ile ilgili işlerde asla akli bir e, denge korumak bunun için mantık yürütmek yanlıştır. Bazen bu hususta tehlikeli görüşleri serdedenleri görüyoruz. Maalesef dikkat etmek lazım. Yahudilerin düş durumuna düşmemek. Onlar böyle diyordu. Bu kadar 24 tane 25 tane peygamber gelmiş bir kavimden değil de başka birinden mi gelecek? Olabilir mi? Bu akla sığar mı? Mantığa sığar mı? Böyle düşünen bir topluk. Daha sonra hiç ummadıkları kendi içinde tek bir defa peygamberin geldiği bir kavimden Araplardan gelince onların... kafalarının, mantıkların dengesi alt üst oldu ve karşı geldiler. Direkt kendilerine Sadece bu yüzden. Yoksa çok şeyi biliyorlardı. Hem alametini, geleceğini, yaklaştığını söylüyorlardı. Ve de ilk geldiğinde de ilk önce inananlardan olacaklarını söylüyorlardı. Bunların hepsi böylelikle suya düştü. Efendim, e, biz de konuşurken dikkat etmek lazım. Büyük laf etmemek için. Vallahu zülfadlili azim. Allah, fadilet Ve azamet sahibi ya da fadlı azim sahibidir. Fadilet biliyorsunuz Allah'ın lütfu keremiyle olan bir şeydir. Ve erdemlikler, yüce değerler, yüce kişilikler, değerli işler bunlar hepsi fadlık azimdir. Allah'ın fadlı azimi budur. Allah'ın büyük lütfu budur. Bazı topluluklara, bazı milletlere bu fazla azim vermişti. İçinden büyük liderler çıkar. Toplu o halde vatan, iman, değer, değerli olanlar, sahip çıkılan bir anlayışa, kültüre, genlere sahiptir. O kültürel altyapı onlarda mevcuttur. Diğer topluluklarda o kadar yoktur. Bu açıdan hamdolsun Türk milleti büyük e, bir geçmiş tarihi E, olaylar ve tarihe baktığımızda bu fazilete sahip bir topluluk olarak söyleyebilirim sevgili kardeşlerim. Yani Yahudilerdeki olan ırkçı tutum ve beklentilerin de kendi indiği e, mütalelaların neticesidir. Yoksa Allah'tan bir bildikleri yoktu. Ayet-i de bunu anlıyoruz. Bundan sonraki ayet-i Kerime'de e, direkt Ee, bu konuyla ilgili değil ise de genel bakış içerisinde bakarsak e, yaklaşık e, bir anla aynı manaya gelen anlamları taşıyan ayet-i kerimeler. Şimdi onu okuyalım inşallah. Evet fazla sürmeyecek az bir, e, bir ya da iki ayet-i kerime okuduktan sonra bırakacağız inşallah. Bismillah. Ma men seq min ayatin ewnun siha na'di önceki etkilime bakalım. Ma <mâ> nen sahmin ayetin evnun siha. Evet. Hangi ayeti ya da ayetten hangisini neshedersek ya da unutturursak ne <mântı> eti bi hayrin minha ondan hayırlısıyla gelir ve getiririz. Ev misliha ya da benzerini. ya benzerini ya da ondan daha hayırlısını sizi size hayırlı olanı eee getiririz. Eğer bir ayeti çekip gökyüzüne kaldırırsak, onu sizin kalbinizden alıp çekip alıp unutturursak o zaman da size daha hayırlısını ve ya da onun benzerini size indiririz. Ayet-i kerime de böyle buyuruyor. Şimdi buradaki nesih kelimesi E, unutma, unutturma ya lafız ya da hüküm veya da tamamen e, unutturma ya da hükmünün değişmesi şeklinde. Ayet kelimesi genel anlamda ayet bildiğimiz ayet manasına geldiği gibi e, özel anlamda da ayetim zikril cüz irade tül if kuralına göre şeriatlar da kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla e, yine yukarıyla bağlantıyı kurarak mana verecek olursak e, Yahudilik ve Hristiyanlıktaki bazı hükümlerin İslamiyette değiştiği anlaşılır ve son gelen şeriat emirlerinin de İslam'ın emirlerinin de önceki gelenlerin eskettiği anlaşılır buradaki neskin 4 manada e, Efendim unutma manası Genellikle unutturulma manası olduğu gibi ayrıca şeriatın neshi, son gelen şeriatın önceki şeriatları neshi manasında de, de anlaşılmıştır, anlayanlar olmuştur. Mu'tezile mezhebinin dışında Kur'an-ı Kerim'de nesih mensuk ayetlerin olduğunu e, kabul eden alimler çoğunluktadır. Genellikle Mu'tezile bunu kabul etmez. Eğer ki bu konuda fazla şu an söylemek istemiyorum ama hafiften bir şey söyleyelim. Eğer ki İslamiyet'in, Kur'an'ın geneline bakıp da nesih olayını genel bir red eden mutezile gibi düşünecek olursak e, tamamen tırnak içinde bazı e, Mason ve Kemalistlerin istediği şekilde bir İslam anlayışı ortaya çıkabilir. Yani nedir? Azıcık sarhoş olmayacak kadar içki içebilirsin. Ve buna benzer çift kıbleye dönme şeklinde gibi birçok meseleler tartışılmaya başlar. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde 200 civarında ya da 161 civarında kimisinin göre sadece 61 kadar ayetin başka bir ayet nesih olduğu tartışması vardır. Demek ki gerek Kur'an içindeki ayetlerin birinin diğerini, hükmünü kaldırmış olması, manasını değiştirmiş olması, Efendim veya gerekse lafız ve manasının gökyüzüne kaldırılmış olması, bazı alimler de bunu söylüyor, bu manaların hepsini içeren bir ifadeyle, biz eğer bir ayeti kaldırırsak, unutturursak size, ondan daha heylası ya da bir benzerini size indiririz diye, Efendim. Ayet kerim'i toparlayabiliriz. Elem talim. Evet, elem talim. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Evet. Mutlaka Allah istediğini, istediği zaman değiştirir, benzerine getirir. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Elem ta'lem bilmez misin? Ennallaha muhakkak ki allah Teala ala kulli şeyin her şeye nedir? Kadirun kadirdir. Elem ta'lem ennallaha yine bilmez misin ki Allah لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökteki semaların katları ve yeryüzü, mülki, mülkü mülkiyeti, onundur. İstediğine kadir, gerek tekvini varlıklardaki efendim, değişmeye, gerekse kelamındaki değişmeye ya da değiştirmeye hakkına da o sahiptir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ Allah'tan başka da size ne bir veli sizi gözetip kollayacak ne de yardım edecek birisi vardır. Sizin için budur. Siz eğer inanıyorsanız, siz eğer iman ediyorsanız gerçeğin ta kendisi budur. Evet ayet-i kerimesini böylece okumuş olduk. Bundan sonrası bundan sonra gelen ayet-i kerimede اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ Musa'ya sordukları gibi siz de önceki toplulukların Musa'ya sordukları gibi siz de mi Resulünüzü sorguya çekeceksiniz? Demek ki Musa Aleyhisselam'a sorgu onu sorgu altında tutmak, onu töhmet altına almak sorgularken böyle bir sorgu biçimini Allah kötü bir örnek olarak burada gösteriyor. Yoksa siz de ey Müslümanlar daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değiştirirse şüphesiz ki dost doğru yoldan sapmış olur. Ve men delil küfra bil imani fe kad dalle seva es Evet. Kim imanı küfre değiştirirse burada tebdil tebettül kelimesi geçiyor. Ee, demek ki mebahisi eee müşterekler arasında beyan-ı tebdil vardır. Her yerde beyan-ı tebdil caiz değildir. Hele Kur'an'ın gelişi güzel yerinde beyan-ı tebdil yapanlar Allah korusun eee Kur'an'ı hükümlerini ve anlamını boz, bozabilirler. Bu açıdan tehlikelidir. Onun için kim kendi kafasına göre Kur'an'ın manasını vermeye çalışırsa küfre gider diye civayetler e, mevcuttur. Bu açıdan beyan-ı tebdil Kur'an'da gelişi güzel yapılmaz. Beyan-ı tahir gelişi güzel yapılmaz. Onun ehli olmak belli bir zarureti olması lazım. Beyan-ı tefsir yaparsın. Beyan-ı darure yaparsın. Ama beyan-ı tebdil beyan-ı tahir eee un muhal, yani e, imkansız bir durumlarda kalınmadıkça e, asla bir de senden önceki alimlerde tefsirlerde de bu yapılmış olması gerekir ki burada bazen beyane teptile giden profesörlerin yorumlarını görüyoruz çok üzülüyoruz. Daha önceki sahabelerin tefsir sahiplerinin takip etmeden kendi kafasına beyane teptil Kur'an-ı Kerim'de yasaktır. Maalesef çoğu insanlar nefislerini, şeytanların emrine girerek buna yeltenirler. Kur'an-ı Kerim'de kolayca değiştirebileceklerini düşünürler. Ve de kesirun min Evet orada kaldık. Onu da okuyalım inşallah. Evet, ehli kitap olduğunu söyledikleri halde vette kesirun min ehlil kitabı, ehli kitaptan çoğu isterler lev yaruddunekum min ba'di imanekum küffara sizin iman ettikten sonra kafir olmanızı yeylerler isterler Oysa onlar da iman ehli ama sizi sadece sizin iman etmenizi istemezler. Niye? Kendileri iman ehli olduğunu söylerler ama Ümmet-i Muhammed'in imandan çıkmasını isterler. Acaba ne gibi sebepleri olabilir? Haseden min indi enfusihim min badima tebeyyene hak. Hak kendilerini tebeyyün edip, Hak Peygamber, Kur'an geldikten sonra kendi nefislerinde oluşan, hasetten dolayı bunu yaparlar. Fil hakika bugün de Müslümanların efendim küfür etmesini, yoldan çıkmasını, isyankar olmasını, fâsık olmasını çokça isteyen topluluk Yahudi ve Hristiyanlardır. Fa fu vefuhu hatta yetiyallahü biemri. Yine de siz diyor Allah onların hakkında emrini getirinceye kadar affedici olun, bağışlayın. fafu afvedin vesfahu musafada bulunun yine ilişkiyi kesmeyin hatta yettallahu bi emrihi Allah'ın emri Allah'tan bir emir gelene kadar Allah size bir vahiy ile bir buyruk e, onlar hakkında söyleyene kadar onlar hakkında ileri geri konuşmayın ve hareketlerde bulunmayın ama onların size e, iman ve takvanızın olmasındaki rahatsızlığın alt yapısı budur. Hasetlerinden bunu yapıyor. Nedensiz samimi Müslümansınız. Neden ise işte o yüz, o sebep onları rahatsız ediyor. Neden nasıl olabilir? Bunlar bizden daha iyi Müslüman, daha iyi mümin, daha iyi Allah'ı sevebilir mi? Olamaz. İşte bu onların aşırı gitmelerine sebeptir. Nefisleri onları kandırıyor. Hasede düccarı oluyorlar. Onun için de bu hareketten dolayı, bu küçüklük duygusundan dolayı da hasetten dolayı da şeytan bunları kandırıyor. Müslümanların hatta çok ileri gidip iftira ederek bunlara gelen vahiy diye bir şey yok. Şeytanın ayetleridir diyenler hepsi. Bu gerçek olduğundan değil, buna inandıklarından da değil. Ama haset ettiklerinden bunu söylüyorlar. İnne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Gerek hangi topluluktan hangi peygamberi gönderecek hangi ayeti gönderecekse onlara danışacak değildir. Allah kime ne ceza verir ya da ne mükafat eder kimi affeder, kime efendim ne verecek olduğunu onlara danışacak değildir. Onların bu hasedi onların yanına kalır. Siz yolunuza devam edin diyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra da ve yaqimussalati ve atuzzeka ve ma tuqaddimu li'amsukun min hayrin teciduhu 'indallah innallaha bima taamelune basir evet bu ayet kerimede kalalım yani 110. ayet kerimede ne diyor cenabı hak namazınızı siz kılın dostoru kılın zekatınızı verin ve hayırdan ne ki yaptınız ise yapmış olduğunuz bütün hayırları Allah'ın yanında eksiksiz noksansız bulacaksınız Allah sizin yaptıklarınızın hepsini görmekte ve zayi etmeyecektir diyor Cenab-ı Hak Sonra da Yahudilerin çeşitli farklı e, grupta olan Yahudilerin bize anlatacak bundan sonraki ayet-i de inşallah Efendim e, bu tefsir dersimizde yine Bakara suresinin 110'una kadar yaptığımız bu e, tefsirde Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Anlamayı, amel etmeyi, mucibi ve gereğince davranmayı bizlere nasip etsin. Esselamu aleyküm sevgili Kadi buyur